...teknolojinin karanlık yüzü. Müzik Hazırlayan ve sunanlar... ...Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu. Teknolojinin karanlık yüzünden herkese merhaba. Geçen programda unuttum Ban'cığım o yüzden şimdi hemen başta söylüyorum. Teknoloji.lostar.com adresindeki blogspot'tan da merhaba. <gülüyor> Ve de bu hafta tekrar geçen hafta söz verdiğimiz gibi... E, ...konuğumuz yanımızda Şevki toskoparan. Geçen hafta programımızı dinlemeyenler için tekrar ediyorum. Otomotiv sektörü satış sonrası destek yöneticisi eski... ...ve yeni de bilgi sistemleri yöneticisi... <gülüyor> Ee, ...araçlardaki güvenliği ve Euro NCAP'tan konuştuk geçen hafta ve en sonda konumuz şeyde kalmıştı... ...bu airbag'lerin açılışı, Hava yastıklıdır. Hava yastıklıdır. E, şey, muhakkak takılması gereken... İşte sen muhakkak takılması gereken diyorsun, ben de tabii onun öyle olduğunu biliyorum ama yine de hani olayın bilimsel ya da biraz daha e, açıklamasını duymak adına çok tipik bir Türklük yapıp dönüp şunu soruyorum... Madem artık airbag var, biz emniyet kemeri takmasak olmaz mı? Olmaz. <gülüyor> Şart mı dur? Olmaz, şarttır. <gülüyor> niye? Peki. Bir dakika ama niye? Vallahi esas önemli şey o. Yani Şimdi... e, o, hani sonuçta araba çarptığında airbag patlıyor ve bizi aynı e, emniyet kemerindeki gibi durduruyor. Kısmen. Şimdi şöyle, airbag e, hava yastığı öyle söyleyeyim. Hava yastığı sizin vücudunuzun ee, aracın e, direksiyon simidine ve dolayısıyla e, ön konsoluna